وَيَشْهَدُ اَنَّا مُحَمَّدًا ve وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz asrın afeti ile ilgili olacak. Asrın afeti, Müslümanların üzerindeki bulunan o hastalık, çok büyük bir öldürücü, zehir olarak Müslümanlara ulaşmıştır. Yok edici hastalık o hastalık kime ulaştı mı, kişiyi gerçekten yok edebiliyor. Topluluğun başarısını durdutuyor. Ve üstünlüğünü, diğer topluluklardan üstünlüğünü yok ediyor. Şahısların gayretli çalışmalarını durduruyor. Ve meyve veren ağacı meyvesiz hale getiriyor. O kişi de bu hastalık varsa, bu afet ulaşmışsa, Artık o kişiden fazla fayda beklenemiyor. Muhakkak ki değerli kardeşim faydalı ilimden faydasız insana dönüşe verebiliyor. Bu da şüphesiz tembelliktir. İslam dini tembellikle ne alakası vardır diye belki insanlar düşünebilirler. Halbuki tembellik dediğimiz gibi İslam'ın bugün Müslümanların gerilemesinde en büyük etkenlerden birisidir. Ve konuşacağımız konuda tembellik olacaktır. Ve sizlere Kur'an ve sünnette tembelliğin yeri nedir, çeşitleri nelerdir ve bunlara karşı nasıl davranılması lazım, bunu anlatmaya çalışacağım. Tembellik dediğimiz, değerli kardeşim, kişinin dünyada ve ahirette faydalı olan işlerinden vazgeçmesidir. Yani o çabayı göstermemesidir. Çaba haline düşmemesi onun tembelliğini gösteriyor. Ve Kur'an-ı Kerim ve Sahih Sünnet'te bununla ilgili bazı örnekler vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle tembelliği iki defa iki ayette zikretmektedir. Birincisi Nisa Suresinin 142. ayetinde buyuruyor ki, اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاتِ قَامُوا كُسَالًا يُرَعُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا Bu birinci ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle bizlere buyuruyor ki münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Yani zahiren kendilerini Müslüman göstererekten, kalplerinde küfrü gizleyerekten, ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'yi aldattıklarını zannediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle onları aldattığını bize bildiriyor. Ve onlar namaza kalktıkları zaman tembel şekilde kalkarlar buyuruyor. Yani istemeyerek namazda soğuk bir şekilde, rağbetsiz şekilde namaza kalktıklarını bildiriyor ve ardından da buyuruyor ki ve onlar Allah'ı çok az zikreder. Yani tembel insan Allah azze ve celle'yi çok az zikrettiğini bildiriyor. Bu ayetin tefsirine İbn Kesir'de baktığımız zaman İbn Kesir rahimeullah buyuruyor ki Allah azze ve celle bizlere münafıkların sıfatını anlatırken örnek veriyor. Diyor ki münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü zahiren dıştan Müslüman gözüküp içten kalplerinde küfür var. Ama ardından da bir örnek getiriyor Allah Azze ve Celle. Diyor ki onlar namaza kalktıkları zaman tembel şekilde kalkarlar. Rağbetsiz kalkarlar. Üşenerek. üşenerek kalkarlar. Neden bunu getiriyor Allah Azze ve Celle? Bu örneği. Neden demiyor? Oruç tutarken istemeyerek oruç tut, tutmuyorlar. Efendim hacı istemeyerek üşenerek yapıyorlar da namazdan örnek getiriyor. Çünkü şehadetten sonra en faziletli amel, en doğru amel, en güzel amel Allah katında ve kişilerin ahiret günü ilk sorulacağı soru namaz üzerine olan ibadette dahi bu insanlar tembellik yaptıklarından dolayı ne kadar kötü insan olduklarını gösteriyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin şehadetten sonra İslam'ın ikinci şartı olan namazda dahi bunlar eğer üşenerek ibadeti yapıyorlarsa, bu insanlar Allah'ın emirlerine ne kadar saygısız olduğunu gösteriyor. Çünkü en önemli emirde dahi bunlar ciddiyet göstermiyorlar, hafife alıyorlar, üşenerekten ibadetini yapıyorlar. İkinci delil ise yine Tövbe Suresi'nde 54. ayet ve aynı benzerlikte. Yani buyuruyor ki velayetun salate illa ve hum kusala. Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 54. ayetinde yine münafıklar anlatırken diyor ki onlar namaza gelmezler. Gelenleri onlardan görürsen de ancak üşenerek, istemeyerek, arzusuz, tembel bir şekilde geldiklerini bizlere bildiriyor. Sünnette baktığımız zaman sahih rivayetlere baktığımızda Bukhari Müslim hadisinden aleyhissalatu vesselamın duasını buluyoruz. Buyuruyor ki Allahumme İnni auzü bike minel aczi vel buyuruyor. Allah'ım ben sana sığınırım. Sana sığınırım neyden? Acizlikten ve tembellikten buyuruyor. O yüzden bir Müslüman günde bu duayı kaç defa yapıyor? Yapmayan çalışkan olamaz, başarılı olamaz ve kendisinin ölümüne sebep oluyor. Kendisini yok ediyor o hastalık ona ulaştı mı bu tembellik hastalığı böylelikle ne yapıyor kendisini helak etmiş oluyor ve yine aleyhissalatü vesselamın hadislerinden bir tanesi de bu da Bukhari Müslim'de geçiyor şeytan her gece insanın kafasına yani kafasının arkası Arapçada kafa dediğimiz zaman arka kısımdır ön kısım değildir kafasına oturur yani kafasının arkasına oturur ve orada her gece üç düğün bağlar diyor. Üç düğün bağlar. Ve öylelikle tembel olur, aciz olur o insan. Ama uykudan kalkar kalkmaz. Allah'ı anarsa Elhamdülillah ellezî ahyâne ba'de mâ mâtena, ve ileyhîn nuşur gibi dua yaparsa Allah'ı zikrederse hamd ederse diyor ilk düğümü çözer diyor. Niye uyanır uyanmaz Allah'ı andı. Şeytanın geceleyin ona kurmuş olduğu düğümü ne yaptı? Açmış oluyor. İkinci düğüm ise diyor... Abdest almasıdır diyor. Namaz için, sabah namazı için... Yok gece namazı için... Eğer daha önce kalkıyorsa... Gece namazı için abdest alması diyor... Onun ikinci düğümünü çözer diyor. Üçüncü düğüm ise diyor... Namazı kılaraktan gideriyor diyor. Bunu da anladıktan sonra... Yani tembellik... Kur'an sünnette vardır... Ve bunun ne kadar kötü olduğunu anladık ve bunun münafıkların bir sıfatı olduğunu da anlıyoruz. Tembellik, eğer bir Müslüman tembel davranıyorsa onda bir münafıklık işareti vardır ve bu münafıklık işaretini kendini koruması da ona bir farzdır, görevdir. Peki kaç çeşit tembellik vardır? İslam dininde alimler araştırdığı zaman diyorlar ki tembellik iki türlüdür diyor. Bir, akli tembellik. Aklını çalıştırmasını söndürmüş. Motoru kapatmış. Başkasının aklıyla hareket eder. Bu ne yapmış? Tembelleşmiş. İnsanlar ne derse onu laflarına inanaktan hareket eder. Televizyon ne söylerse, medya ne söylerse, onların görüşüyle, onların aklıyla düşünür. Başka türlü düşünemez kendisi. Aklını çalıştırmaz ve bu da en kötü tembel insandır. Aklını çalıştıramayanlar. Çünkü münafıklar tembel oluş sebepleri akledemediler Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü. Eğer yani akletmiş olsalardı o zaman zahiren kendilerini Müslüman gösterip batini olarak da küfür işlemezlerdi. O yüzden değerli kardeşim bir Müslüman aklını kiraya veremez akıllı olması lazım, aklını çalıştırması lazım, aklını kapatamaz o yüzden bir şeye baktığı zaman şuurlu bakacak, bilinçli bakacak, sorumlu olarak bakacak, ama sorumsuzca ama nasıl olursa olsun çoğunluk nasıl yapıyorsa ben de öyle yapacağım diyerekten aklını tembelliğe, ta tatile gönderemez, hatta kimi öyle izine gönderiyor ki bir daha da aklına hiçbir zaman müracaat etmiyor Böyle çok insan görüyoruz, tipik ümmetin içinde böyle Müslümanları görüyoruz. İkincisi ise bedeni tembelliktir. Yani bedeni tembellik dediğimiz zaman İslam'ın kastetmiş olduğu, Allah'ın farz saymış olduğu, farz emretmiş olduğu amellerde tembellik göstermesidir. Ve bir de dünyevi işlerinde tembellik göstermesidir. Dünyevi ve uhrevi olan bedenle gereken vazifelerinde tembellik göstermesi de bunun ikinci kısmıdır. Ve alimler buyurur ki tembellik ölümdür. Tembellik nedir? Bir diri ölüdür. Vardır ama bir faydası yok. Tembel adam. Yüktür insanlara. Bir işe yaramaz. Yer içer, zararı verir ama bir fayda vermez. O yüzden elkeslu keslu huvel derler. Tembellik ölümdür arkadaşlar. Bugün Müslümanlar bu duruma düşmüşse tembelliklerinden dolayı düşmüşlerdir. Sorumlu kendilerini görmediğinden dolayı. Allah Azze ve Celle'ye kulluk görevinde uyuşuk hareket ettiklerinden dolayı bir buçuk milyar iki milyar sayımız ulaşmış. Ancak bir fayda veremiyoruz. Bir So, somut e, netice alamıyoruz Müslümanlardan niye çünkü tembeliz hep diğerine bırakıyoruz görevi falan yapsın diyoruz falan yapsın diyor bizim bir hoca vardı üniversitede o öyle anlatıyor diyor ki bir gün diyor bir padişah bir havuz oluşturmuş ve oradaki oturan köy halkına emrediyor diyor ki herkes bu havuza bir teste bir testi süt tökecek diyor bu havuzu sütle dolduracağız ne yapacak köylü? Gidecek, ineği sağacak. Geceleyin testi sütle doldurduktan sonra o havuzun içine tökecek. Sırayla herkes tökecek. Köylü, birinci köylü alıyor, diyor ki ya bu binlerce insanlar var, ben şimdi bu saatte kalkıp ineği sağsam zahmetli olacak. En iyisi ben bir su götüreyim, tökeyim havuzun içine. öleceğine kimse anlamaz nasıl sütle karışacak. Böylece aradan Günler geçiyor, dolduktan sonra havuzun üstündeki örtüyü açınca, sırf su çıkıyor içinde. Sırf su çıkıyor, süt yok. O yüzden bunun sebebi tembelliktir. O yüzden tembellik ölümdür arkadaşlar. Bunun sebepleri nelerdir? Niçin insan tembel olur? İlk sebebi, çünkü o kişide nifak alameti vardır da o yüzden. Eğer bir insan tembelse, Azelki ayeti kerimede de söylediğimiz gibi Allahüzzəle en kıymetli ibadeti, en değerli Allah katındaki ibadette bir münafık tembellik gösterdiğini bildiriyorsa öyle ise arkadaşlar kim tembellik Allah'ın emirlerinde yapıyorsa bilsin ki onda nifak hasleti vardır. Nifak hasleti olduğunu bilmemiz gerekiyor. Allah'ın emirlerinde kişi tembellik gösteriyorsa neyi anladı? Bunun bir nifak hasleti olduğunu bilmesi lazım. İkincisi sebep neden insanlar tembel olur? Çünkü insanların tembel oluş sebebi ikincisi değerli kardeşim rahatlığı sever. Bir insan ne kadar rahatlığı severse o kadar tembel olur. O kadar tembel olur adamın bir ihtiyacı olduğunda, işte hanımından ister, çocuğundan ister, arkadaşından ister, kalkıp kendisi ama hep rahatlığa alışmış. Ve bu rahatlık onu tembele götürüyor. O yüzden bu hastalıklardan nasıl kurtulabilirim, tembellik hastalığından kendimi nasıl arındırabilirim diye düşünmesi lazım. Ve ikinci etken görüyoruz ki, kişi tembel olmasının sebebi, rahatlığı alışkın olduğundan dolayıdır. Ve aleyhissalatü vesselam her zaman müminlere nasihat ettiği zaman buyurmuşlardır ki ihriz ala ma yenfe'uh aleyhissalatü vesselam Buhari Müslüm hadise geçtiği gibi buyurmuştur ki sana faydalı olan işlerle kendini meşgul et. Kendini aciz yapma demiştir. Vela ta'ciz. Sakın aciz olma. Ne yapacaksın? Faydalı olan işlerle kendini meşgul et. Bu emirdir. Farzdır Müslüman'a. O yüzden Müslüman tembel olamaz. Rahatlığa kendini alıştırmaması lazım. Aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığı zaman vahiy geliyor. İlk kez geliyor. da Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam geldiği zaman... İkra ayeti getirdiği zaman Aleyhisselatu vesselam ne yapıyor? Evine geri dönüyor, heyecanla, korkuyla hanımına olayı anlatıyor. Varaka bin Naufel'e gidiliyor. Ondan sonra onun peygamber olduğunu anlaşıldıktan sonra ikinci sure geliyor, müddestür suresi geliyor. Kum feendir ayeti kalk ve insanları uyar ayeti gelince Hazreti Ayşe'ye dönüyor radıyallahu anhaya. Ya Hatice, Ayşe diyor, Hatice radıyallahu anh'a dönüyor, diyor, ya Hatice tu vellez zamanun na'um diyor. Uyuma zamanı, rahatlık zamanı bitmiştir. Ve aleyhissalatu vesselam kalkıyor, ölümüne kadar bir daha oturmuyor. Allah ona kum diyor, kalk diyor ve kalkıyor ayağa. Feendir, uyar insanları ve uyarıya başlıyor. Ve bir daha ölümüne kadar oturduğu söylenilmiyor. Hayatında peygamber olduktan sonra 23 sene içinde Aleyhisselatu vesselam bir gün tatile çıkmış. Bir gün bugün benim günümdür. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Bugün insanlar benim yanıma gelmesin diye bir siresinde hayatında böyle bir rivayet yok. Son nefesine kadar insanlara dini tebliğ etmiş, aktarmış, emaneti yerine getirmiş ve o emir peygambere olan emir bizim için de emirdir. Onunla olan emir bizim için demirdir de ve وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قُومُudir Allah Azze ve Celle. Kalkın diyor. Kalkmadan sonra artık oturmak olmaz, tembellik olmaz, uyuşukluk olamaz. Üçüncü etkene baktığımız zaman değerli kardeşim insanın tembel oluş sebebi boş vaktini değerlendirmesini bilmediğinden dolayı tembel olur. Boş saati var, Allah ona boş vakit vermiş. O boş vaktini nasıl değerlendirdiği, değerlendirmesini bilmediğinden dolayı ne yapar? Televizyon önünde geçirir. Düşünebiliyor musun? Müslüman her gün fabrikadan gelecek, sabah işe gidecek, akşam işten gelecek. Sonra oturacak televizyon önünde beş saat işte haber izleyecek, spor izleyecek, film izleyecek. Ondan sonra kapatıp yatacak, ertesi gün aynı. Ve böylece 30 sene, 40 sene hayatına devam edecek. Bu adam boş saatinin değerlendirmediğine tembel olmuş. Kıymetsiz birisi olmuş, yük olmuş ümmete. Faydasız olmuş. O yüzden Müslüman hayatını değerlendirmesi lazım. Boş vaktini değerlendirmesi lazım. İhtenim hamsun kable hamsin. Beş şeyi ganimet olarak gördür. O beş ganimeti kaybetmeden önce beş şey ganimettir diyor ganimet nedir yani sana savaştan ganimet savaşta elde edilmiş olan bir maldır o mal öyle bir fırsattır ki normalde sen o malı sahip olabilmen için belki yıllarca aylarca çalışman gerekirdi ama bir savaşla eline senin düştü belki en arka cephede bulunmuştun ve sana şu kadar küsür arsa şu kadar küsür mal arttı savaşa katıldığından dolayı. O yüzden aleyhissalatü vesselam beş şeyi ganimet olarak nitelendiriyor. Diyor Beş şey vardır, ganimettir bunlar diyor. Büyük bir fırsattır, şanstır. Onları zeval olmadan, yok olmadan bunları değerlendir diyor. Birincisi nedir? Hayatını diyor ölmeden. Hayat bir keredir. Öldükten sonra geri dönmek yok. Her şeyini feda da etsen bir daha bu dünyaya dönemeyeceksin. Bu hayatını değerlendir. Şu nefeslerimiz sayılıdır, ömür sayılıdır. Ömür eceldir. Ecelin başı sonu vardır. Ömrümüz, her nefes atışımız bellidir. Ve İbni Ömer'in dediği gibi, radıyallahu anh'ın her nefes atışı ömrümüzden bir şey götürüyor, siliyor, eksiltiyor. O yüzden arkadaşlar hayatını değerlendir diyor. Gençliğini yaşlanmadan önce değerlendir. Niye? Yaşlı oldum artık her işi yapamazsın. Adam haca gidiyor 60 yaşında, pişman oluyor, keşke gençliğim diyor. Yürüyemiyor, Arafat'tan minaya yürüyemiyor, Müzdelife'ye gidemiyor. Taşınması lazım. Camiye namaza gidemiyor, hasta diye. O yüzden gençliğinde aleyhissalatü vesselam ganimet olarak görür, fırsat olarak görüyor. Değerlendir bunu. Üç, fakir olmadan zenginken o zenginliğini değerlendir diyor. Yar Allah'ın huzurunda Kral dahi bu dünyada krallık yapmış olan adamlar bile çırıl çıplak olacak. Beş kuruşsuz olacak. Hiç kimse zengin olarak Allah'ın huzuruna gelemeyecek. İnsanlar çırıl çıplak, yalın ayak, sünnetsiz bir şekilde Allah'ın huzurunda duruyor. Hiçbir malı yok. Bir şey feda edemeyecek. Fitye verip kendisini kurtaramayacak olan o gün gelmeden diyor, bu zenginliğini Allah yolunda harca. Belki malın var, Çocuklarına bırakacaksın ama o çocuklar belki onu harama çevirecek. Haramda kullanacak. Bari bunu değerlendir, İslam için harca. Onların eğitimine ver. İnsanların eğitimine dini yaymada kullan. Dört, diyor ki boş vaktini boş vaktini meşguliyetin gelmeden önce değerlendir. İnsan yaşlandıkça meşguliyeti artar. Niye? Çünkü sorumluluk artıyor. Gençken insan evli değil, daha evlenmemiş, az, daha çok boş vakti var. Ama evlendiği zaman görevi fazlalaştı, bu sefer boş vakti de azaldı. Çocuklar geldi, bu sefer daha az boş vakti var. Niye? Sorumluluğu arttı. Sorumluluk arttıkça insanın boş vakti azalıyor. Bir yerde göreve başladığın zaman ne oluyor? O görev seni ister istemez boş vaktini azaltıyor, bitiriyor. O boş vaktin bitmeden önce diyor aleyhissalatü vesselam, bunu ganimet bil. Ganimet bile bilmen için evvela Kur'an'ı öğren, hadisleri öğren, peygamberin hayatını öğren, İslam dinini kaynaklarından oku, ilim meclislerine katıl, davet yap, boş vaktini değerlendir diyor. Beş nedir? sıhatının kıymetini bil diyor. Hastalık gelmeden önce neye ay bakacaksın? Sıhhatının kıymetini bil. Sıhhat çok önemlidir. O yüzden sıhhatını, kıymetini ganimet olarak bileceksin. Nice insan var bugün, sakattır, laldır, kördür, yürüyemez, amadır, felçtir ve onlar arzuluyor ki bir kere bir ibadet yapsın, Allah'ın tam istemiş olduğu şekilde ama mahrum kalmış, yapamıyor. Sana Allah Azze ve Celle bu sıhhati vermiş, bu imkanı vermiş, ne kadar Allah için harcıyorsun. O yüzden boş zamanımızı değerlendirmeyenler en çok bu hataya düşmüştür. Yani tembelleşmiştir ve böylelikle de nifak şubesine düşmesine sebep olmuştur. Dördüncü sebep ise değerli kardeşim, lüks hayattır. İnsan ne kadar lüks hayat yaşarsa o kadar tembelleşir. Lüks hayat, yaşamak nedir? insanı tembelliğe götürür. O yüzden Aleyhisselatu vesselam lüks hayatı istememiştir. Hanımı Ayşe radıyallahu anh'a, müminlerin annesi, bir gün aleyhissalatü vesselam'a yattığı lifin üzerine çarşaf seriyor. Bez parçası seriyor. Aleyhissalatü vesselam bunu dahi lüks görüyor. Diyor ki, bunu bir daha serme diyor, bu beni gece namazdan alıkoyuyor. Niye? Rahatlık bana verdi diyor. Biz bugün hangi lükslerde yaşadığımızı bir peygamberimiz görseydi acaba ne derdi bizlere? Sahabe ne türlü bir bize söz söylerdi. O yüzden aziz kardeşlerim lüks hayat insanı tembelleştirir. Ha, Allah zenginlik vermişse bu kötü bir şey değil, bu güzel bir şey. Ama yine çalışkan olmaya çalış. Zenginlik haramdır demedik. Ama lüks olup, lüks hayat yaşamak niyetiyle eğer rahatlık istersen bil ki bu seni tembelliğe götürür. Ve yine değerli kardeşim İnsanın çok tem, bu hastalığa düşmelerinin sebebi, tembelliğe düşmelerinin sebebi çokça yemek yemesi ve çok uyumasıdır. Çok uyuması ve çok yemek yemesi, içmesi o kişiyi tembel yapar. O yüzden yemek içmede uykuda insan aşırı gitmemesi lazım. Çünkü dinde aşırılık haramdır her yönünde. Helal olan şeylerde dahi aşırıya gitmememiz lazım. Dördüncü, e, e, yedinci sebep ise arkadaşlar uzun umut bağlamak, uzun hedefler kurmak. Uzun emel kuruyor adam. Diyor ki ben yirmi seneye kadar şunu şunu yapacağım. Öyle büyük hedefler kuruyor ki sonra kurmuş olduğu hedefleri ağır geliyor o nefsine. Ağır geldikten dolayı bu sefer vazgeçiyor, tembelleşiyor. Diyor ki bir ayda Kur'an'ı ezberleyeceğim. Bir haftada 50 hadis ezberleyeceğim, bir ayda Fethül Bari'yi bitireceğim, hedef kuruyor. Büyük hedefler kuruyor, sonra bu büyük hedefleri yerine getiremeyince ne yapıyor? Bu sefer vazgeçiyor, tembelleşiyor. O yüzden uzun büyük hedef kurmayın küçük adımlarla, küçük adım kuracaksın. Evvela yılda bir kere gece namazla kalkacağım diye hedef yapacaksın. Onu başar, bu sefer her aya getir. Her altı ayda yapacaksın. Onu başar, her üç ayda yapacaksın. Onu başar, her aya düşür. Onu başar, her haftaya. Ta ki kendini o şeye hazır gördüğün zaman. Ama lap diye bir seferde hepsini yapacağım dersem, bıtkınlık gelir, bıtkınlık da insanı tembelliğe alıştırır, tembellik ise insanı nifaka götürür. Ayette söylediğimiz gibi. Niye? Çünkü tembeller Allah'ı çok az zikreder. Tembeller Allah azze ve celle çok az zikreder ve bu da münafıkların hasletidir. Söyledik. Yine dokuzuncu sebep ise son sebeplerden bir tanesi, önemli etkenlerden birisi. İnsanın neden tembel olması sebebi ise Toplumun bozuk olmasındandır. Eğer bir topluluğun hedefi yoksa, amacı yoksa, gayesi yoksa, aralarında bir hayır istek yoksa, bu toplulukta ne fayda var? Eğer bu topluluk, kul olmayı, başkasına kul olmaya razı olmuşsa, başkalarının vereceği emirlerle yaşamayı, kendilerine mutluluk olarak görmüşse, ilimde, araştırmada, başkasına, başka topluluklara bu vazifeyi terk etmişlerse bu insanlar tembel olur. Çünkü neye çalışacağını bilmiyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam arkadaş seçerken dahi mümin, müslüman hayırlı arkadaş seçmemizi emrediyor. Bunları anladıktan sonra bunun ilacına gelmemiz lazım. Yani yani bunun ilacı yok mu? Ilacı nelerdir? Bunları düşünmemiz lazım. Bunun ilacı var arkadaşlar. Tembelliğin ilacı nedir biliyor musunuz? Hakiki imandır. Kimde hakiki iman varsa o insan tembel değildir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle buyurur ki: Elledine amenu ve amilus salihat. Onlar iman eder ve salih amel işler. Tembel değildir. İman eder ve salih amel işler. Yani çalışkandır diyor. Hareketlidir. Hareketli olmak mecburiyetindedir. İman sahibi yerinde aynı kalamaz. Dün böyledi, beş sene sonra da gene aynı halde kalamaz. Almanya'da bir Alman Müslüman olduğu zaman, genel olarak tabi istisnalı her zaman var, ne yapar? İlk yapacağı şey Arapça öğrenmeye çalışır. Kur'an'ı anlayayım diye. Arap ülkesine sefere gider. Yani ben daha bir Alman görmedim. Müslüman olsun. Aradan iki sene sonra göreyim de adamı aynı halde kalsın. Bir bakıyorsun Fatiha'yı ezberlemiş. Cüz ammeyi ezberlemiş. Şunu ezberlemiş. Şu anda benim bir bayan öğrencim var. Okulda, İslam okulunda. Geçenlerde sınavı vardı. 42 yaşında kadın. 42 yaşında 3 çocuk annesi Alman kadın boşanmış. Sınava geldi. Notları hep pek iyiyle yazıları bitirdi. En son sözlü sınav var. Kur'an ve hadis dersi de. Ve iki ay içinde cüz ammi ezberlemesi gerekiyor okulun ders programı olarak ve 50 hadis ezberlemesi lazım. Sahabe, Arapça metniyle beraber ve hadisin tahriciyle yani nerede geçtiğini bilerekten. Bir baktım hepsini onları da cevapladı. Hiç kesintisiz, hiç böyle kekelemeden en güzel bir şekilde bunun üzerine dedim ki bir sorun var. Senin kocan Arap mı dedim. Hani Arap'tan mı öğrendin? Niye Nasıl böyle olur? Hayır dedi. Ben İslam okulunda Arapça öğrendim. Sizin okulda. Ve bu Kur'an'ları da hepsini iki ay içinde ezberledim. Anlatabiliyor muyum? Yani bir Müslüman hakiki iman olduğu zaman çalışkan olur. Kim çalışkan değilse imanına baksın. Allah'ına kadar iman etmiş. Peygamber'e ne kadar iman etmiş? Allah'ın vaadine ne kadar inandığını bir içinde bir sorsun bakalım. Hakiki iman nerede? Varsa çalışkan olacak. Faydalı olacak. İkinci ilaç yolu ise arkadaşlar kişi kendisine hedefini yaparken doğru örnek insanları alması lazım. Ben çalışkan olabilmem için kimi kendime örnek almam lazım? Eğer kendine doğru insanları örnek alırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberlerin yolunu kendisine örnek alırsa çalışkan insan olur. O kişi eğer sahabe-i kiramın hayatını örnek alırsa, sahabe-i kiramın yaşamış olduğu hayatı örnek alırsa çalışkan olur. Ama kalkıp da kendisine işte tembel insanları, İslam'da örnek sayılmayacak olan insanları örnek alırsa o insan ne yapar? Asla faydalı olamaz. O yüzden değerli kardeşim şu soruyu sormamız lazım. Şu soruyu sormamız lazım. Allah'ın dostu nasıl olabilirim? Allah azze ve celle'nin dostu nasıl olabilirim? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا la لَا alehim, عَلَيْهِمْ yahzenun." Muhakkak ki diyor Allah Azze ve Celle'nin velilerine bir korku yoktur, hüzün de yoktur. Bunun vasfına nasıl ulaşabilirim? Bu soruyu sormamız lazım. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle bu evliyalarını kurtaracağını ve onlara zafer vereceğini vaat ediyor İnne Lenan suru rasulne Rusulne welldiğine eğmen fil hayatıati dünya ve yame Yakuul eşhat bu çok önemli Allah ze vecelle diyor ki muhakkak ki biz elçilerimize peygamberlerimize ve bir de bize iman edenlere destekçi olacağız kurtaracağız onlara zafer vereceğiz nerede hem bu dünyada hem de ahirette. Ahireti yorumlarken de demiyor yevmül ahire. Ne diyor? Yani o gün şahitler çağrıldığı zaman bile herkesin aleyhinde şahitlik yapmak istediği zaman Allah azze ve celle seni orada onların üzerine galip getirecek. Bu çok önemlidir. Kişinin kendi vücudu dahi azaları onun aleyhinde şahitlik edecek. Çünkü bazı uyanıklar Diyecekler ki Allah'a, Ya Rabbi ben bu şahitleri kabul etmiyorum. Bunlar zaten dünyada beni sevmezlerdi, bu komşularım, bu dostlarım. Dünyada da benim düşmanlarımdı. O yüzden ben bunların şehadetini adaletli görmüyorum, kabul etmiyorum. Allah Azze ve Celle ne yapacak? Bu sefer o kişinin ağzını mühürletecek. Sen onların şehadetini kabul etmiyor musun? Bunun çözümü var. Ağzı mühürlenecek ve elleri konuşacak. Kendi vücudu konuşacak. Eller konuşacak falan tarihte bunu yaptı falan gün bunu yaptı. Şunu yaptı diyerekler eller konuşacak ve ayakları da bacakları da evet yaptı evet yaptı diye tasdik edecek. Bunun üzerine tekrar ağzı açıldığında kendi ağzalarınacek siz ne yaptınız ya? Siz ben sizi kurtarmaya çalışırken siz kendinizi kendi ellerinizle ateşe attınız. O yüzden değerli kardeşim Allah'ın evliyası olanlara Bilsin ki Allah azze ve celle'nin zaferi gelecek. Ali İbn Ebi Talib radıyallahu anhu diyor ki biz Bedir Savaşı'na giderken 314 sahabe idik. 314 sahabe idik ve aramızda sadece bir atlı vardı. Diğerlerin atı bile yok, savaş malzemesi yok ve Aleyhisselatu vesselam Mekke'den kocaman bir ordu üç kat daha güçlü, sayı olarak, malzeme olarak, askeri olarak güçlü ordu gelince çadırına girip Allah'a dua ediyor. O kadar dua ediyor ki buyuruyor ki "Allahumme nasrak ellezî va'adtenî." Ey Allah'ım, sen bana vaat etti nasrını, zaferini şimdi onu istiyorum. Çünkü bu topluluk bugün yok olursa bu topluluk, bu Bedir topluluğu, bu Müslümanlar şu o 314 kişi bugün öldürülürse bir daha yeryüzünde sana kulluk yapacak kulluk vazifesini yere getirecek, insan kalmayacaktır diyerekten, o Allah'a dualarda bulunuyor, dualarda bulunuyor, hatta Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anhu yanına gelerekten, hevvin aleyke ya Resulallah, o kadar aşırı gitme, sakin ol, muhakkak Allah sana vaadini verecektir, o kadar kendini yıpratma dediği zaman, aleyhissalatu vesselam onu, aldırış etmeden, devam duasında bulunmuştur, ta ki, bir müddet geçtikten sonra dönmüştür Ebu Bekir Sıddık'a ve demiştir ki, ''Ebşir ya Ebu Bekir, müjde olsun ya Ebu Bekir, kardeşim Cibril şu anda atın üstünde, kardeşim Cibril atın üstünde ve atın yuvalarını tutaraktan şu anda Allah'ın bize zaferi geldiği haberini müjdeledi ve bunu da Enfal Suresinin 9. ayetinde Allah Azze ve Celle zaten buyuruyor, siz öyle bir şiddetli zordayken Allah Azze ve Celle duanızı kabul etti. Niye kabul etti? Çünkü Allah'ın evliyası olduğunuzdan dolayı. O yüzden değerli kardeşim kişi bu soruyu sorması lazım. Evliyaullah nasıl olabilir? Çünkü Allah Azze ve Celle bu evliya olan insanlara tembel olmayan, çalışkan olan insanlara vaat vermiştir. Ve bu vadi sormamız lazım. Özellikleri nelerdir? Evliya olmanın, Allah'ın evliyası olmanın özelliği nedir diye sorduğumuzda, bunu da yine Allah Azze ve Celle cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar Allah'a iman etti ve sonra da takvalarını, imanlarını korudular. Yani çalışaraktan Allah Azze ve istemiş olduğu şekilde, kulluk vazifesini yerine getirdiler. Peki bu, bunu yaparlarsa, evli olurlarsa ne olacak? Bir insan Allah'ın dostu olursa ne olacak? Ne elde etmiş olacak? Bunu yine Allah Azze ve Celle söylüyor. Yani biz iman ettik ve takvaya da sahip çıktık. Takvalı olduğumuz zaman, sonumuz ne olacak dediğiniz zaman, bunu yine Allah Azze ve Celle, Yunus Suresinde bizlere bildiriyor. Diyor, lehumul bushra fil hayati dünya, وَفِي الْآخِرَةَ لَا تَبْد۪يلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Allah Azze ve Celle diyor ki onlara mutlaka bir güzel müjde vardır. Hem bu dünyada müjde gelecek bize, hem de ahirette müjde gelecek arkadaşlar. Kimler için? iman edip takvasını sakındırmış, korumuş, yani amel etmiş, tembel yatıp kalkmamış. Hayatında bir çalışma sergilemiş gücün nispetinde, ve bunun karşılığında da Allah azze ve celle diyor ki, ona ben bu dünyadayken müjde vereceğim. Nedir o müjde? Alimler araştırıyor. Ne olabilir dünyada? Melek bize gelip ne müjdesi verecek? Evet her birimize kimde bu vasıf varsa ona mutlaka ömründe melek gelecek ve müjde verecek. Ne müjdesi ne zaman gelecek? Ölüm anında daha yaşarken meleği görecek. Ve melek ona şehadetini son nefesinde Müslüman olarak ölmesini ...sebatlayacak ve ayağı kaymaması için... ...la ilahe illallah ile ölmesini ona ne yapacak? Güçlendirecek. Ona Allah azze ve celle bu dünyadaki müjdesi... ...ona güzel huy verecek. Ona insanlar arasında saygı verecek. İnsanlara anlattığı kelimelerin kabulünü görecek. Bu müjdeler bu dünyada olacaktır. Ve yine ona salih rüya verecektir. Yani rüya gördüğü zaman Allah için görecek... Ve o rüyadan kendisine dersler, haber, ibretler çıkartabilecek. Ve yine de Allah Azze ve Celle ona bu dünyada müjde var dediği zaman onun amelini kolaylaştıracak, onun davranışını güzelleştirecek ve ona güzel ahlak verecek. Peki ahirette ne olacak? Öldükten sonraki müjde nedir? Kabir azabında onu sebat kılacak. Kabir azabından onu koruyacak. Kabirde Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, İslam dinin nedir diye sorulduğunda bu üç soruyu cevabını vermek için Allah Azze ve Celle ona sebat verecek ve yine onu kabir fitnesinden koruyacak ve cehennem azabından koruyup cennetine sokacak ve ona bütün dertlerini ahirette giderecek. Budur ona büşra olan, haber olan. O yüzden değerli kardeşim bir Müslüman hakiki iman sahibi olduktan sonra kendisine Doğru insanları örnek alır. Doğru insanlar kimdir? ve vesselamı örnek alır. Çünkü o bizim imamımızdır. Bizim örneğimizdir. ve vesselam gibi yaşarsak, onun göstermiş olduğu yolu izlersek, muhakkak en doğru yolda, en doğru halde yaşamış oluruz. O yüzden değerli kardeşim, peygamberin hayatına baktığımız zaman, o zaman onun bir hayatına bakıp bir analiz edelim. O çalışkan insanın Allah'la olan ilişkisi nasıldı bunu sormamız lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'a karşı olan ilişkisi görevi neydi? Onu gördüğümüzde görüyoruz ki ilk birinci ilişki o Allah'ın emirlerine saygı duyardı ve Allah'ın emirlerini gözünde büyütürdü. Hayranlıkla kabul ederdi ve yine değerli kardeşim Allah'ın emrinin ötesine çıkmazdı. Sadece Allah için öfkelenirdi Nefsi için intikam almazdı Hayatında ne bir kadını Ne bir insanı Ne de bir çocuğu Ne de bir hayvanı dö dövüldüğü söylenir Öfkesinden birisini kalkıp da intikam alsın diye dövdüğünü göremezsiniz Her şey Allah içindi O yüzden ailesiyle olan ilişkisine Baktığımız zaman Ailesine her zaman eğitimciydi Ailesine öğrettiği ibadeti Dokuz tane hanımı olduğu halde bazı hanımları hastaydı, bazı hanımları peygamberden yaşken büyük olduğu halde hepsine moral veriyordu. Allah Azze ve Celle ona hac emrini verdiği zaman dokuz hanımın yanına gitti ve dokuzuna da hadi siz haca götüreyim dedi. Bazı eşleri dedi ki, ya biz zayıfız, bizi götürme diye eşleri söyledi, onlara moral verdi. Düşün bir adama birisi desek öz akrabamız dese ya beni götürme iyi tamam sen zaten hastasın kal burada derdik. Ama Aleyhisselatu vesselam öyle yapmıyor. Ailesinin eğitimi için, ailesinin sevaba ulaşması için de en güzel şekilde bir çalışma sergiliyor. Sadece bununla mı yeterli kalıyor? Aleyhisselatu vesselam onlara vazifeler veriyor, görev veriyor. Ya İbn Abbas sen su taşı, sen şunu yap diyerekten onlara da vazifeler velikle meşguliyet veriyordu. Ümmetine baktığımızda ümmetiyle de nasıl ilgilendiğini görüyoruz ve bunlardan bu çalışmalarından biz örnekler alırsak başarıya götürürüz. O yüzden Aleyhisselatu vesselam hac yaptığı 124 bin insanla hac yaptı ve o 124 bin kişilik hac grubunu tek başına kafile başkanıydı. Aleyhisselatu vesselam 124 bin insana Hac yaptırıyor ve tek başına organize ediyor ve organizesinde bir eksiklik göremiyoruz. Bir insan aç kalmıyor hac boyunca. Bir insan demiyor ki ben grubumu kaybettim. Bir insan demiyor ki ya falan ne oldu? He kargaşa yok. Bugün devletler organize ediyor, bakanlıklar organize ediyor, itfaiye var, polis teşkilatı var, ambulans arabaları var, helikopterler var. Yine de karma karış. Organize çok daha gerilerde. Niçin? Aleyhissalatü Vesselam'ın bunu nasıl başardı? Bunu sormamız lazım. Tek başına 124 bin insana hac organize ediyor ve kimsenin burnu kalamıyor. Bunun nasıl ulaştığı bunu düşünmemiz lazım. Bunu bir tembel insan yapamaz. Bunu ancak çalışkan insanlar başarabilir. Ve öyle insanları biz kendimize örnek alırsak o zaman münafıklıktan kendimizi kurtarmış oluruz ve Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Ve yine değerli kardeşim tembelliğin ilacı sebeplerini saymış olduğum bütün sebeplerden kişi uzaklaşırsa yani çok yemekten çok uykudan boş vaktini doğru değerlendirme, değerlendirmekten uzak kaldığı zaman o zaman ne yapacaktır? O zaman o ilacı kendisine uygulamış olur. Ama boş vaktini değerlendiremiyorsa, hala çok uyuyorsa, hala çok uyuyorsa, hala rahata çok meyilliyse, hala lüks hayatı seviyorsa, bu insan tembel kalır. O yüzden değerli kardeşim toplumunu değiştirmesi lazım. Çalışkan topluluk arasına girmesi lazım. Hakiki iman sahiplerinin arasına girmesi lazım. Ve o topluluklarla beraber Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapması için çalışması lazım. O yüzden değerli kardeşim bunu da anlattıktan sonra sanırım ümmetin ümmetin ilacını e, anlamış olduk. O da neymiş? Tembellikten kurtulmak. Yüzyılın bu yüzyılın en büyük afeti Müslümanların üzerinde tembelliktir. Bu tembelliği Allah için artık üzerimizden kaldıralım. Allahümme innena ne'udu bike minel aczi vel kesil. Ey Allah'ım Bizler her türlü acizlikten ve tembellikten sana sığınıyoruz diyerekten dua edip burada sohbetimizi bitiriyoruz. Allahümme erin el hakka hakkan ve ittiba'a Allahümme Allahumma erin el batile batilan ve erzukna ihtinabah. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbu ileyk.